Kardeşlerim, muazzez müminler, ateistlerden, onların yazdıklarından etkilenen bir Müslüman genç, hocam diyor, bunu söylerken ifadeler boğazında düğümleniyor. Madem Allah Azze ve Celle her şeye kadir, Kur'an-ı Kerim'de vadi var. Ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin. O müminlere zafer ihsan edecek. Wa'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihat elle yestekhlifenahum fil ard. Yeryüzünde onları halife tayin edecek. Innahum lehumul mansurun ve inna lehumul galibun. Allah'ın ordusu galip olacak. Ve al yec'alallahü lil kâfirîn Müslümanlara karşı yol vermeyecek. Peki hocam Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ayet var. Allah azze ve celle müminleri himaye edecek. İnallâhe yudâfiu anulledîne âmenû. Ehli imanın muhafızı Allahuazze ve celle olacak. O halde neden Suriye'de Müslüman kadınların ırzına tecavüz ederler? Ve ce'alna minledun keveliyyen ve ce'alna minledun kesira. Bize katından dost gönder, bize katından yardımcılar gönder diye yalvaran o kadınların feryadı neden boşlukta kalır hocam? Hani bu kadar ayet var. Allah azze ve celle'nin vaadi var. Ehli imana nusret edecek. Neden bizim şehirlerimizde Müslümanlar Allahu ekber diyenler ağlar? Neden acılar, matemler, ızdıraplar ehli imanın yurdunda var? Ateistlerden etkilenenler bu ayet onlar tarafından kendilerine gösterilen gençler İmanlarında bir sarsılma, bir kırılma hali. Konuşurken cümleleri seçiyorlar. Acaba daha ileriye gidersek, imanımıza halel getirir mi diye onu düşünüyorlar. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesiraten biiznillah. Hani azlar çoklara galip olacaktı. ''Neden 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam mağlup hocam?'' diye soruyor. ''Neden böyleyiz? Niçin bu haldeyiz?'' ''Kardeşlerim, belki şeytan sizin kulağınıza da fısıldıyor. Niçin Allah Teala bu ümmetin elinden tutmaz? Neden Cenab-ı Hak bu ümmeti, mazlumları, mağdurları sizin istediğiniz manada muhafaza etmez, müdafaa etmez?'' Bedel ödemeden hiçbir şey vermiyorlar size. Bedelini ödeyeceksiniz, ondan sonra alacaksınız. Bir mal bedel karşılığında alınır. Allah azze ve celle yardım edeceğini haber veriyor. O kadar doğru ki, o kadar hakikat ki, geceden sonra sabah nasıl gelecekse, bu gündüzden sonra akşama nasıl gireceksiniz, sonra sabahı nasıl selamlayacaksınız? Öyle vaktinde güneşin varlığı nasıl bedihi bir hakikatse Allah haazze ve celle ehli imanı müdafaa edecek. İnnehum lehumul mansurun ve inne cundanalehumul galibun. Allah'ın ordusu galip olacak. Fakat dikkat buyurun kardeşlerim. Askere gittiniz. Size bir kamuflaj verirler. Botları giyersiniz. Oranın kuralları var. Nasıl atış yapacaksınız? Gösterirler, Medin üzerine yatacaksınız. İçtima vardır, o saatte orada olacaksınız ordunun içinde olmak, orduya ait olmak, mensubiyet, neyi nasıl gerektiriyorsa ona uymak zorundasınız. Kendi kıyafetinizle, saç modelinizle ordunun içinde olamazsınız. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ''Evet, benim ordum galip olacak.'' ''İnnehum lehumun mensurun ve inne cundenâ lehumun galibun.'' ''Allah'ın ordusu galip olacak.'' Kardeşim, dünyada bir orduya girmenin kuralı olur, kanunu olur da, Allah'ın ordusunda nefer olmanın kuralı olmaz mı, kanunu olmaz mı? Ve ma bak yeminer riba. O ordunun sahibi buyuruyor ki, bu orduya girenler banka kuyruklarında faiz için bekleyemezler. Allahu Ekber diyenler banka kuyruklarında faiz için gittilerse oradan ayrılsınlar. Ancak zorunlu ihtiyaçları için gidebilirler. Maaşını almak ya da yatırmak için oraya gidebilirler. Müslüman kadınlar bu ordunun içindeyseler sokakta teberrüç halleriyle değil tesettür halleriyle yürüyecekler. Bu ordunun içinde nefer olanlar, esnaf oldularsa müşteriyi aldatamazlar. Memur olduysa, işçi olduysa, bir kurumda çalışıyorsa, mesai saatinden çalamazlar. Mesai saatinde başka işle meşgul olamazlar. Bu orduda olan gençler, Allah'ın ordusunda vazife almak isteyenler, sokağa çıktıkları zaman, başkalarının helallerine, kadınlarına, kızlarına, başlarını kaldırıp bakamazlar. Allah'ın ordusunda olmak. İnnehum lehul mansurun ve inna jundana lehul O Ordunun içinde olanlara Allah zafer ihsan edecek. Allaha yudafi anellezine amenu. Allah ehli imanı müdafaa edecek. Düşünün kardeşlerim. Bir fabrikadan bir mal aldınız, bir bilgisayar aldınız, onun kitapçığı var. Diyor ki size firma, eğer bu kitapçığa göre kullanırsan, bu çerçevede bir zarar oluşursa, gel bunun garantisi var, ver sana sattığım malı, yenisini sana iade edeyim. Aldığın malın kitapçığı var, ona göre kullanacaksın, senin kitabın yok mu? Allah Teala bu bedene, bu akla, bu ruha bir kitap göndermiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'la Kur'an-ı Hakim'i göndermiş. Bilgisayarı aldın, oğlun yere vurdu, kırdı, parçaladı. Firmaya götürsen al bunu, garantisi var. Almaz, kabul etmez. Allah bu bedenleri koruyacak. Allah Azze ve Celle, Allahu Ekber diyenleri, namazda saf saf olanları koruyacak. Allah'ın vaadi var. Geceden sonra sabah nasıl gelecekse inanın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'ye Roma'yı yıkan, Firavun'u yıkan, Nemrud'u helak eden Allah Azze ve Celle'ye Amerika'yı hakile yeksan etmek vallahi sivrisineğin kanadını yaratmaktan daha zor değildir Allah'a. Daha kolaydır. Allah'a zor hiçbir şey yoktur. Her şey onun kudretinde, kuvvetinde müdafidir. Ama ben o kitaba ihanet ettiysem, sokaklar o kitaba ihanet ettiyse, ümmetin o evi o kitaba ihanet ettiyse, Allah seni kardeşim, beni kardeşim neden müdafasın ki? Vaadallahu alladhina amanu minkum ve amilus salihat la yastakhlifenhum fil ardi kemastakhlafal ladina min qablihim Yani öncekilere nasıl zafer ihsan ettiyse size de ihsan edecek ama onun vaadinde şart var İmanlı olacak ameli salih olacak yani bütün varlığımızla bütün mevcutiyetimizle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna yönelirsek Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz gibi iman edersek göreceksiniz. Allah'ın ordusu yeniden muzaffer olacak. 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam yeniden muzaffer olacak. Sultan Alparslan bir avuç ordusu vardı. Nurettin Zengi onun ordusu da azdı. Doğu Roma'nın ordularıyla karşılaşmışlardı. İkisi de atından yere inmişti. Demişlerdi ki, ya Rabbi bu din senin dinin, bu bayrak senin bayrağın, bu ordu senin ordun ya Rabbi. Senin ordunu muhafaza, müdafaa edebilmek, alemi İslam'ı, Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi korumak için buradayız. Bize zaferle ihsan ya Rabbi diye yalvarmışlar, yakarmışlardı. Allah Teala Sultan Alparslan'a zafer ihsan etti. Nurettin Zengi'ye zafer ihsan etti. Çünkü onlar Allah'ın ordusunda olmanın gereğini yerine getirmişlerdi. Eğer bizler evimizi Kur'an'a uydurursak, sokağımızı, çarşımızı, devletimizi Kur'an'a uydurursak Allah Azze ve Celle yeniden ümmetin önünü açacak kardeşlerim. O halde kardeşim... Allah'ın ayetlerini değil, kendimizi sorgulayalım. Biz neredeyiz? Neden savrulduk? Ne için bu hale geldik? Kimler aldı bizi? Şu sokaklarımız ne hale geldi? Eğer biz Allah'ın emrine, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın bir talimatına muhalefet edersek, o yardım kesilir, o yardım kesilecek. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ashabın içindeydi. Onlarla beraberdi. İnnellezîne yubayyi'ûneke innemâ yubayyi'ûne Allâh. Sahâbe-i Radiyallahu anhum onlar canlarını vermişlerdi Allah'a. Cennet karşılığında canlarını ortaya koymuşlardı. Muhacir oldular, hicret ettiler. Medine'de Peygamber Aleyhisselatu seyyidül en aziz varlıkları olan canlarıyla korudular. Fakat Uhud'da Peygamber Aleyhisselam'ın emrine, talimatına bir defa ihanet edince hezimet uğradılar. Abdullah bin Cübeyr Cebeli Rumat'ta yalvarıyordu sahabeye. 50 okçuya gitmeyin diyordu. Ganimetin ardından koşmayın. Peygamber Aleyhisselam'ın talimatı var. Efendimiz buyurmuştu ki vahşi kuşlar gelse, bizim bedenimizi parçalasa onu görseniz yine buradan ayrılmayın buyurmuştu. Allah rızası için gitmeyin. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a onun talimatına ihanet etmeyin. Ayrıldılar, ganimetin ardına gittiler. Uhud'da hezimet geldi. Peygamber oradaydı. Peygamber onların içindeydi. Fakat onlar <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat makamında onun bir emrine, bir talimatına isyan edince yenilgiye, hezimete uğradılar. Kardeşim, bugün senin okulun, üniversen, Hasanen sokağın, evin, cebeli Rumat'tır, oksular tepesidir, sen Abdullah bin Cübeyr'sin Sokaklara bak Kadınlar kıyafetleriyle Tarzlarıyla Diyorlar ki ey adamlar Ardımızdan gelin Peşimizden gelin Evinde ekrallar Allah'a isyan ediyor Bu halde Allah bize nasıl yardım etsin kardeşim Peygamber onların arasındaydı ama onun bir emrine, onun bir talimatına ihanet etmenin bedelini onlar hezimetle ödediler. Sokaklarımız Uhud olmuş, evlerimiz uhut olmuş, fabrikalarımız, müesseselerimiz, okullarımız Uhud olmuş. Allah Resulü'nün muazzez gençliği. 14 asır önce Peygamberi Ekber'in selam gönderip kardeşim dediği Müslüman seferberlik vakti değil midir? Sokaklara, liselere, okullara, meydanlara Allah ve Resul davasını anlatma vakti değil midir? Müslümanlar Abdullah bin Cübeyl'lere kulak veriniz dağılmayın, ihanet etmeyin Allah'a Resuline ihanet edersek hezimet halinden kurtulamayız Halevimiz Hamamımız, Bağdatımız Kahiremiz Türkistanımız yarın başka şehirlerimiz uhut olur kardeşlerim ve atiur Peygamber'e itaat etmeden bütün varlık ve mevcudiyetimiz de ona dönmeden Allah'ın nusreti zaferi gelmez Hunemdeydiler Ashab-ı Kiram radiyallahu Allah onlardan onlar Allah'tan razı oldular. La kad radiyallahu anil mu'minin. Allah onlardan razı olduğunu haber veriyor. Fakat la kad nasarakumullah fi mawaatin katire ve yevm Huneyn ize acabetkum o gün o çokluklarına baktılar. Bugün çok üzlediler. Çoklukla o zaferi kazanacaklarını düşündüler. Laqad nasarakumullahu fi mawaatin katire. Çok yerde onlara zafer ihsan eden Allah azze ve celle. Sahabe çokluğuna, silahına, maddesine güvenince orada hezimete uğradı. Ayrıldılar. Peygamber Aleyhisselam'ın ordusunu terk ettiler. Kur'an-ı Kerim bize şu fotoğrafı gösterir. ''Bir Huneyn'e bakın'' der, ''Bir de Bedir'de azdınız.'' ''O gün sadece Allah Azze ve Celle'ye yöneliyordu onlar.'' ''Rabbim senin yardımın olmasa ayakta duramayız.'' diyorlardı. ''Allah size Bedir'de zafer ihsan etmişti.'' ''Fakat ve entum edille.'' ''Haliniz mübarekti.'' ''O gün yardım sadece senden gelir.'' diyordunuz. ''Sizden üç kat daha fazla olan bir orduyu Bedir'de hezimete uğratmıştınız.'' Asab ı kiram onlar, önlerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kumandanları Hz. Muhammed aleyhisselam, genç kardeşim, Kur'an-ı Hakim sana diyor ki, makam, mevki, rütbe, para, şöhret bir an seni huneyne götürebilir. Bir milyar sekiz yüz milyona bakarsan eğer, hezimete uğrarsın, ayrılırsın, kaçarsın, filar edersin, hep Bedir'de dur, yanında Ebu Bekir olsun, Ömer olsun. Önünde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, nusret senden, zafer senden, lütuf senden, senden zafer, senden ihsan ya Rabbi dersek Allah Teala yeniden bize güç, yeniden bize derman ihsan edecek kardeşlerim. Anneler evde çocuklarına bu ruha aşılayacaklar. Fatih ol diyecekler. Ulubatlı Hasan ol diyecekler. Sen kalbine operasyon yapacaksın. Öyle bir imanı kuşanacaksın ki Allah'tan başka hiçbir şey görmeyeceksin. Surlara çıkarken başında kalkanı, elinde bayrağı İstanbul surlarına çıkıyor. Yukarıdan kaynar kazanla, kaynar yağları döküyorlardı başına. Kaynamış yağ döküyorlardı. O halde surlara çıkıyor Ulubatlı Hasan. Cennete gidiyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın kucağına gidiyor. kalbini operasyon düzenle. Allahu Ekber. Yeniden Allahu Ekber diyelim. Yeniden tevhid davasını idrak edelim. Müslüman olmak ne demek? Ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Ey Allah'a iman edenler yeniden inanınız. Kardeşlerim hadiseyi şu planla düşünün. Bir tiyatroda bir adam rol yapıyor. Devlet başkanı kağıdın üzerine imza atıyor. Falanı görevden alıyor, falanı atıyor. Tiyatrodaki o oynayan oyuncunun kağıdın üzerine atmış olduğu imzaların hiçbir hükmü yok. Sadece kağıdı israf ediyor. Ama hakiki manada bir devlet başkanı imza attığı zaman valiyi alır, valiyi atar. İman da böyledir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Diliyle söyler adam dilinde kalır. Fakat yüreğimizle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersek o zaman göreceksiniz Yedullahi fevke eydihim Allah'ın gücü kuvveti yeniden sizin üzerinizde olacak. Vekadefe fi kulubihimur ruhbe Allah düşmanlarınızın kalbine yeniden korkular salacak. Yeniden titreyecek onlar. O Allah Azze ve Celle sizinle olunca intansurullah yansurkum siz ona onun davasına yardım ederseniz bütün varımızla bütün mevcudiyetimizle senin yolundayız Allah'ım derse bu ümmet Allah yeniden zaferin kapılarını açacak göreceksiniz huvellezii arsala rasuluhu bil huda ve Vadin il hakkı il kulli. Allah Peygamberini o din bütün dinlere galip olsun diye gönderdi. Ama bu dinin mensupları dilleriyle değil yürekleriyle inanacaklar. Yüreğimizle, sahabe gibi Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum gibi. Yeniden Allah ve Resul davasına yönelirsek göreceksiniz. O zaman bütün zalimler aynı safta toplanmış olsalar veleyin can Allahu lil kafirin alel mukminina sebebi Allah kafirlere yol vermeyecek bin bir cepheden saldırsalar ateşin içinde İbrahim'i koruyan Allah azze ve celle seni de koruyacak bütün varlığımızla kuran Hakime Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın sünnetine yönelme makamındayız kardeşlerim. Bel gelsin Ardımızdan gelsin. Hani sallallahu aleyhi ve sellem muhacirdi, Medine'ye gidiyordu. Fakat bırakmamışlardı onu. Ve iz yemkürü kafaru kellezine keferu li yisbituke av yaktuluke onu şehit edeceklerdi. Zincirlere vuracaklar ya da şehrin dışına çıkaracaklar. Ya da öldüreceklerdi Allah Resulü'nü aleyhissalatü vesselam'ı. planlar kuruyorlardı. Başına yüz deve koymuşlardı diyet olarak. Suraka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir'le gidiyor, önünde Abdullah bin Ura'yı yol gösteriyordu. Suraka gördü, yüz deveyi alacaktı. Efendimiz Aleyhisselam'a yaklaştı, iki ya da üç ok atımı kadar geldi. Ebu Bekir radıyallahu anh titriyordu. Allah Resulü Aleyhisselam döndüler, tahzan inna Allah maana. Allah bizimle Ebu Bekir buyurdu. Biz iki müminiz burada. Sen ve ben ama yer ve göklerin sahibi bizimle. Allah Azze ve Celle bizimle Ebu Bekir buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz daha devam ettiler. de bu Bekir. Lime tebki buyurdu. Neden ağlıyorsun ya Ebu Bekir? Kendi adıma değil ya Resulallah. ...sizin adınıza... ...geleceğiniz adına... ...eğer size bir şey olursa... Allah ve Resul davası buradan daha ötelere ulaşmaz. Bu hakikat yürüyüşü burada biter ya Resulallah. Efendimiz Ali Aleyhisselam ellerini semaya kaldırdılar. Ya Rabbi dediler. Suraka'nın atı kumlara gömüldü. Anladı Suraka. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi Suraka. Orada iman etti Suraka. Efendimiz Ali Aleyhisselam'a yardım etmek ister. Bir şeyler vermek ister. Hayır Buyurdu Allah Resulü. Sadece yolda olduğumuzu kimselere söyleme. Buyurdular ki devamında. Keyfebike, bike, idale biste siwari kisra. Ne dersin suraka? Bir gün gelse sen kisranın, İran İmparatorluğunun bileziklerini koluna taksan. O hali görsen ne dersin Suraka Olur muydu? Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de Allah-u Ekber diyememişti. Yasaktı bütün bunlar. Meydanda diyememişti, yasaklamışlardı. Engel olmuşlardı Allah Resulü aleyhissalama. Şimdi Ebu Bekir'le, ashabıyla Medine'ye ...Allah-u Ekber'i minarelerden ilan edecekleri şehre gidiyordu. Fakat Peygamber Aleyhisselam o halde dünyanın en güçlü devleti, İran'ın fethini ona müjdeliyordu. Olur muydu? Gidecekti Peygamber, devlet kuracaktı ordusu olacaktı. Onlar iyiyi emredeceklerdi. İran'a kadar gidecekler. İran'ı fethedecekti. Olur muydu bunlar? Kardeşim olur mu deme. Süraka gibi teslim ol. Peygamber aleyhisselam konuşuyor. Başına mübarek varlığıma yüzdene koymuşlar. Allah Resulü aleyhisselam Mekke'den ayrılmış Medine'ye doğru gidiyor. Düşman onun yanı başında. Ama İran buyuruyorlar İran'ı fethedecek ashabım buyuruyorlar Süraka Semihana ve Atana diyor İşittik, itaat ettik ya Resulallah Kabul ettik Aradan yıllar geçiyor Hz. Ömer radıyallahu an efendimiz devlet başkanı Sa'b-i Nebi Vakkas radıyallahu an. Dünyanın en güçlü devleti İran'ı fetheder. Kisran'ın bileziklerini, tacını, tahtını alır Medine'ye gönderir. Hazreti Ömer radıyallahu an Kisran'ın bileziklerini tacını alır. Suraka nerede der? Çağrı Surakayı. Koluna takar Kisran'ın bileziklerini. Der ki Suraka. İlahım diyen Kisran'ın elinden bilezikleri alıp ben Allah'ın kuluyum diyen, sürakanın ellerine taktıran Allah'a hamdu senalar olsun. Kardeşim, Bağdat'ta, Şam'da, Kahire'de, Doğu Türkistan'da, alem İslam'ın farklı noktalarında sürekli hezimet haberleri var. Dışarıda ateistler konuşuyorlar. Hani Allah'ın yardımı diyorlar içeride sünneti seniyeyi reddeden evliya Allah'a saldıranlar onlar da diyorlar ki hani veliler nerede neden onlar yardım etmiyorlar neden yolları açmıyorlar diye senin imanınla oynuyorlar unutma her yer veli de olsa her yerde evliya olsa ama Peygamber Aleyhisselatu vesselamın sünnetine talimatlarına ve benim senin evin sokaklar ihanet ediyorsa o zaman Uhud'un hezimetini bekle kardeşim sen Abdullah bin Cübeyir ol. okçular tepesinde bekle evin okçular tepesi çalıştığın yer okçular tepesi Okulun okçular tepesi makama, mevkiye, rütbeye kanıp Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine ihanet edenlerin karşısında dur yapma kardeşim Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama ihanet etme seferberlik ilan et duyur, her tarafa koş gücün kuvvetin ne kadara yetiyorsa o kadar yerde ol Abdullah bin Cübeyr gibi ol Süraka gibi ol İnan, inan Allah'a, inan kardeşim, bütün varlığınla teslim ol. 12 asır nasıl bu ümmet garip olduysa, Selçuklular, Osmanlılar, büyük ezimetlerin ardından nasıl doğduysa, unutma kardeşim, Doğu Bizans'ın, Doğu Roma'nın dibinde, o küçücük beylik, Osmanlı'yı büyüten, Osmanlı'yı devleştiren Allah Azze ve Celle eğer sen Osmanoğulları gibi, Hüdavendigâr gibi, Fatih gibi Allah ve Resulüne itibar edersen yeniden olmazlar olacak kardeşim. Yeniden Allah Azze ve Celle senin adına kün fekün talimatını verecek ol diyecek, olduracak Allah Azze ve Celle. O halde bunun çaresi, Kur'an'a Hakim'e yönelmek, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın talimatına yönelmek. Gençler ve inne cündenâ galibun. Allah'ın ordusunda olmanın şartlarını yerine getirin ve ondan sonra bekleyin. Allah'ın ordusuna, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine yeniden göklerin kapısı açılacak. Büyük zaf gelecek. Aldanmayın Amerika'ya. Bir firavun gidecek. Bir firavun gelecek. Ama sen Ömer ol. Sen Saad ol. Fatih ol. Yeniden New York'ta, Londra'da, Paris'te Allahu Ekber diyeceksin Allah'ın inayetiyle. İnan. Kalbine bunu inandır. وَلَنْ يَجَالَ اللّٰهُ kafirine, عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ sebila. Bin bir ittifakları olsa vallahi gelemeyecekler, vallahi hezimete uğrayacaklar. Yerin terk etme, okçular tepesinde bekle, sabahımız yakındır Allah'ın inayetiyle.